Şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemine salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet 22. mektuptan uhuvvet ve muhabbete ehl-i imanı ve muhabbete davet eden bir risale olan 22. mektuptan okuyorduk Evet günümüzde gerek aile içinde Gerek aileler arasında, gerek komşular daire çalışanlar arasında, gerekse memleket çapında, gerekse de uluslararası arenada insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi ukubet ve muhabbettir. Onun için bu risalelerin büyük bir ehemmiyeti olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha üzerinde hassasiyetle durarak, önemli yerlerin altını çizerek inşallah okumaya devam edeceğiz. Üçüncü vecih. Adalet-i Mahsa'yı ifade eden ve la teziru vaziratun vizra uhra sırrına göre Adalet-i Mahsa'yı ifade eden ve la teziru vaziratun vizra uhra Bu ayeti kerime Adalet-i Mahsa dediğimiz tam adalet Mefhumunu ayakta tutan bir ifade yani, şimdi Yeni Hukuk'ta Suçun şahsiliği, kişiselliği olarak ifade edilen bir prensip, kimse kimsenin yükünü taşımaz, kimse kimsenin vebalini, cezasını çekmez. Suç şahsidir, ceza da şahsidir anlamında. Hiç kimsenin, hiç kimsenin yükünü yüklenemeyeceğini ifade eden bir ifade tarzı, Kur'an'ın temel prensiplerinden bir tanesi bu. adalet mahsa var, bir daha izafiye var. Adalet-i yani tam bir adalet mümkün olmadığı zaman adaleti izafiye uygulanır. Fakat eğer adalet-i izafiye, e, adaletin mümkünse adalet-i izafiye uygulamak, uygulamak adalete zıttır. Evet. Adalet-i mahsası ifade eden bu ayetin sırrına göre bir müimde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kim bağlamak, ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bağsız bir müminin fena bir sıfatından daralıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek innel insan lezalumun sığa mübala ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini aklı bulursun benim hakkım var dersin. cümleler üzerinde durursak, bir mü'minde bulunan bir cani sıfat yüzünden. Üstad birinci vecihte bunu anlatmıştı. Bir gemide bulunan on insandan bir tanesi bile masum olsa o gemi hiçbir kanun adaletle batırlamaz şeklinde bir ifade tarzı vardı. Yani Bir mü'minin birden çok sıfatı var. Bir sıfatının kötü olmasa o insanı batırmaz. Evet. Dolayısıyla bir insan o sıfatı yüzünden o insanı yok saymak, üstünü çizmek, düşman kabul etmek hikmeten, aklen, mantıken doğru değil. Dolayısıyla yani bir insanın e, vebalini başka bir insan ödeyemeyeceği gibi aslında insanın bir sıfatının vebalini de diğer sıfatlar ödeyemez tarzında üstadın ince bir yaklaşımı var burada. Yani bir insanı bir gemiye benzettiğimizde, insanın onlarca sıfatı var ve bunların birçoğu masumken, bizim hoşumuza gitmeyen bir sıfat yüzünden o insanı silemeyiz. Sevgiye liyakattan azledemeyiz. Kendimizi ona karşı küskünlükte, dargınlıkta, nefrette haklı bulamayız, tarzında bir ifade. Yani suçun şahselliğini üstat sıfatlar seviyesine kadar indir, indirmiş oluyor burada. Evet. Bir sıfatı kötüdür diye o sıfat bütün diğer masum sıfatları da karartamaz, öldüremez, söndüremez. Bu anlamda. Evet. Sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kim bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu. Bu bir defa zulüm. Ve bahusuz ve hele de bir müminin fena bir sıfatından darılıp, küsüp o müminin akrabasına davetini teşmil etmek. Bir insana kızıyoruz, onun ailesine küsüyoruz. Hatta köyüne küsüyoruz. Memleketine düşman oluyoruz. Bu çok ciddi bir yanlış. Yani bir sıfatı yüzünden bir insanı silmek bile yanlışken o sıfat yüzünden o insanı siliyoruz. O insan yüzünden bir aileyi siliyoruz. Belki bir aşireti siliyoruz. Belki bir beldeyi siliyoruz gözümüzde. Hepsini mahkum ediyoruz. Bu çok ciddi bir zulümdür. Yani bir insan için bir gemiyi batırmak değil, bir insan için bir donanmayı batırmak e, hükmünde oluyor. Üstadın başta okumuş olduğumuz o gemi ve gemide bulunan masum insanların arasında karışmış bir tane cani yüzünden. O donanmayı imha etmek gibi bir anlam ifade ediliyor. Bir insan yüzünden bir köyü bombalamak gibi çok ciddi bir zulüm ortaya konmuş oluyor. Böyle bir davranış innel insan lezalûm sıgayı mübala ile gayet azim bir zulüm ettiğini. Evet ayet-i kerime insanı zalûm diye mübalalı bir sıfatla yani çok ciddi zulümkar olduğunu ifade ediyor ayet-i kerim insan. işte maalesef hepimizin alemine yansıyan bir zulüm tarafı da bu. Bir insanın bir tek hatası yüzünden o insanı siliyoruz. Sonra da o insanın ailesini belki Mesleğini, meşrebini bütün mahkum ediyoruz. Bu çok ciddi bir zulümdür. Adalet anlayışına sahip e, ehl hikmet insanların böyle bir suluk etmemeleri gerekir. Evet, gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde. Yani hakikat bazında düşündüğümüzde de böyle düşünmemiz gerekiyor. Şeriat zaten bunu, bunu emrediyor. Üç günden fazla bir müminin bir mümini küsmesine müsaade etmiyor. Diğer tarafın hikmeti İslamiye. Yani İslami hikmetler. Yani İslami düşünce prensipleri seviyesinde de baktığımızda işte temel prensip adaleti mahsa olduğu için buna da zıt bir durum ortaya çıkıyor. Böylesine kat kat kat bir zulüm insafsızlık ifade eden bir davranışı Darun işte, nasıl kendin haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Dolayısıyla insanın bir başka Müslümana karşı kin ve nefret duyması konusunda hiçbir haklılığa sahip olamayacağını ifade etmiş oluyor bu ayetler. Hakikat nazarında sebebi adalet ve şer olan fenalıklar şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Evet, hakikat nazarında sebep adavet ve şer olan fenalıklar. insanların için biz e, düşmanlık besliyoruz, kim besliyoruz? Fenalıkları yüzünden. Fenalıklar şer ve toprak gibi kesiftirler. Yani nuraniyetleri yok, kesif. Işıkları yok. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Işıktan farklı olarak bunlar bir başkasına yayılmaz, yansımaz. Dolayısıyla birisini sevmiyorsak, onun yanındakini de, ona bağlı olanları da ona, ondan hareketle sevmemek doğru bir davranış değil. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka meseledir. Bir fenalık var fakat o fenalığı ya bizzat ders veriyor ya da bir başkası ona bakarak aynı şeyi yapıyorsa bu sirayet etmiş, yansımış olur. O başka bir mevzu. Muhabbetin esbabı olan iyilikler muhabbet gibi nurdur. İnsanı için sevmemiz gerekir diye düşündüğümüzde sayacağımız şeylerin hepsi nurdur. Işık gibidir yani. Sirayet ve inikas etmek şey nedir? Işık yayılır ve yansır. Ve ondandır ki dostun dostu dosttur sözü duru ve emsal sırasına geçmiştir. Bir deyim haline almış. Hem onun içindir ki bir göz hatır için çok gözler sevilir sözü umumun lisanında gezer. Evet. Çok önemli bir nokta üstak burada parmak basıyor. Yani sevgi yayılıyor, sevgi yansıyor. Sevdiğimiz bir insanın yakınlarını da seviyoruz. Bundan daha doğru bir şey olamaz. Niye? Çünkü sevgi ışık gibidir. Yayılır, yansır. Ama fenalık ve şer nurani değildir. Nursuzdur, karanlıktır. Dolayısıyla başkalarına yansımamalı. Birini sevmiyoruz diye, onun yanındakini de sevmemezlik edemeyiz. Bu yanlış bir davranış olur. Fakat tabi o kötülüğü başkalarına yansıyor, ders oluyor, onları teşvik ediyorsa bu bunun başka bir anlamı ifade ediyor. Şimdi böyle baktığımızda aslında ortaya bir farklı bir şey çıkıyor. Yani suçun şahsiliği derken, mesela bazen yanlış yerde kullanılan bir cümle var Türkçemizde. Herkes kendi, Her koyun kendi bacağından asılır anlamında. Bu suçun şahsiliğini ve başkasına yansımayacağını gösterir. Ama bazı suçlar vardır ki başkalarına da ders verildiği için, onlara teşvik edildiği için yansır. Veya bazı insanlar dediği gibi yani vebali günahı boynuma sen yap dediğinde karşı taraf o vebalden kurtulamaz. Ama bu onu teşvik ettiği için bu teşvikin cezasını ayrıca çeker. Dolayısıyla bu tarz bir e, yansıma kötülükte de söz konusu olabiliyoruz. O başka bir konu ama sadece bir insanın kendine mahsus kalan, kendisine sınırlı kalan bir hatası yüzünden o insanın kardeşlerine adavetimizi, kinimizi bulaştıramayız, yönlendiremeyiz. İşte ey insafsız adam, hakikat böyle gördüğü halde sevmediğim bir adamın sevimli masum bir kardeşine, ve taallukatını adalet etmek ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bir insan anlarsın. Evet. Cümle çok hoş. Sevmediğin bir adamın sevimli masum, masum bir kardeşine. Evet. Sevmediğin bir adamın sevimli masum bir kardeşine ve taallukatını adalet etmek ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bir insan anlarsın. Evet. İnsan zaman zaman yani sani bir gözlükle bakıyor o gözlükle baktığı için kendisini haklı görüyor. Ama ilahi prensipler muvaceyesinde baktığında gözündeki o karanlık perdeler bertaraf edildiğinde bu yaptığı hareketin hiçbir makul tarafının olmadığını anlayacaktır. Hakikat bini sen anlarsın. Evet, dördüncü veci Hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Yani şahsi hayata açısından dahi zulümdür. Şu dördüncü veçin esası olarak birkaç düsturu dinle. Üstad bize burada dört tane düstur, prensip, ilke verecek. Bu mevzuyu aydınlatması açısından. Birincisi, sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur ezberlenmesi ve hazmedilip hayatımıza tatbik edilmesi gereken çok önemli bir prensip bu. Sen mesleğini yani görüşünü, yolunu, metodunu ve efkarını hak bildiğin vakit mesleğim haktır ve daha güzeldir demeye hakkın var. Sen mesleğini sevmese, beğenmese devam ettirmez. Buradaki meslekten maksat manevi meslekler. Daha çok hizmete yönelik Meslekler, meşrepler anlamında. Dolayısıyla herkes gittiği yolun daha hak daha güzel olduğunu iddia edebilir. Böyle olması zaten o yoldan gitmez. Mesleğine muhabbet de çok güzel bir duygudur. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Hak yalnız benim mesleğim dediğinde diğer bütün meslekler haksızlıkla itham etmiş oluyorsun. Dolayısıyla bu doğru bir davranış değil. Ayrıca diğer insanları tahkir etmiş oluyorsun. Ve dolayısıyla tahrik etmiş oluyorsun sana karşı. Bu arada muhabbet duygularını, kuvvet duygularını ciddi oranda zehirleyen, zedeleyen bir durum. Evet. وَاَيْنُ الرِّدَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَهُ وَلَكِنَّ اَيْنَ السُخْتُ بُدُ <gülüyor> الْمَسَابِيَ sırınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamazsın. bu beyitte vaynuru'dan kül ile yani rıza memnuniyet bakışı ayıpları görmez yani dost dostun aybını görmez aşık maşukunun kusurunu görmez anlamında Türkçemizde de olan bir şey yani bakışa bağlı insan dostane bir bakışla baktığında dostunun kusurlarını ya görmüyor ya çok küçük görüyor. Velakin aynı suhtu tubdil masaviye fakat, düşmanca bir nazar, bütün çirkinlikleri ortaya döker. Alete evet. kusur aramak için baktığı için mutlaka bir kusur bulur ve o kusur da çok büyütür gözünde, öyle bakar. Dolayısıyla bakış açısı çok önemli. Bizim bakış açımız ne olmalı? Kur'an'ın talim ettiği şekilde olmalı. Nedir o? اِنَّمَا الْمُؤْمِنِ اِخْوَتُونَ Mü'min, mü'minin kardeşidir. Mü'min yani, kardeşini sever ve sevmeli diye üstadın vurguladığı altını çizdiği bir nokta. Dolayısıyla biz muhabbetle bakabilmeliyiz, Kur'an bize bunu tavsiye ediyor, afla safla bakabilmeliyiz ve gufranla yani hataların üstünü örterek bakabilmeliyiz. Böyle baktığımız zaman dostlarımızın hataları küçülecektir ama tersine kin ve nefretle baktığımız zaman hatalar büyüyecektir. Hatta Üstadın başka bir yeri gibi bir sinek kanadı insanın gözünün önüne gelse dağı göstermez. Aynı şekilde bir insanın sinek kanadı kadar bir kötülüğü, kusuru var, dağ gibiliklerini görmez, gö göstermez, kapatır. Evet. evet, Bu sırra göre insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. İnsan nefsine böyle hitap etmeli. Nefis böyle insafsız bir nazar bu bakış. Düşkün bir fikir, doğru bir davranış değil, doğru bir bakış değil. Mesela bu fikrin hakem olamaz. Yani sen hakem tayin etmişler de sanki iki düşünce arasındaki fikrini beyan ediyorsun gibi. Ama senin fikrin ve başkasının fikri diye baktığın zaman sen kendi fikrinin tarafından bakıyorsun. O zaman bu hakemlik olmuyor. Taraflısın çünkü. Evet. Ve taraflı bir bakışla kendi fikrini haklı görüp muhalifininkini haksız görmekle hakikate ciddi bir hürmetsizlik etmiş oluyorsun. Hangisi hak bilemezsin. Ama İnsanın böyle düşünme hakkı var. Mesleğim haktır veya daha güzeldir. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkım yok. Evet, Bu ciddi bir e, karşı tarafı yargılamak, mahkum etmek anlamına geliyor. İnsan böyle baktığında diğer insanların, diğer meşreplerin de e, hak olabileceği veya aynı amaca yönelik farklı metotlar olduğu, bazı mesleklerin bazılarının daha kısa, daha selametli olsa da diğer mesleklerinde diğer yollarında eninde sonunda aynı yola çıkacağını insan düşünmesi muhabbet-ukuvvet mesleği için kaçınılmaz, olmazsa olmaz bir yol. İkinci düstur, senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur, aksül amel yapar. Evet, ikinci düstur senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Yani Müslüman yalan söylemez. Temel vasfı sıdıktır. her söylediğimiz doğru olmalı, hak olmalı. Bu doğru. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Fakat her hakkı da de söyleyeceksin diye bir durum yok. Hele de mesela bunu söylemek gerekirse. Yani mesela, bir insanın bir hatası var. O insanın hatasının yüzüne çarpmak doğru bir hareket mi? Değil. Hele arkasından konuşmak doğru bir hareket mi? Hiç değil. Çünkü gıybet bunun tanımı. Doğru söylüyor olabilirsiniz ama. Söylediğiniz hak olabilir ama. Bunu söylemeye hakkınız yok. Kur'an ne diyor başta? Evet. Demek ki her söylediğimiz hak olmalı. Fakat her hakkı söylemeye bizim hakkımız yok. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Bir de şu var, insanın doğruyu doğru bir şekilde söylemesi lazım. Doğru doğru bir şekilde doğru zamanda söylenmeli. Mesela olayların çok sıcak olduğu, insanların hissiyatının ayağa kalktığı bir dönemde bir insan tenkit etmeye kalkmak çok tehlikelidir. O insanı yoldan çıkarabilir, inadını pekiştirebilir, yanlış düşüncesini pekiştirebilir. Evet. Dolayısıyla her sözümüz doğru ve hak olmalı. Fakat her hakkı ve doğru söylemek bizim hakkımız değil, doğru da değil. Zira senin gibi niyeti halisi olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur. Ben doğru söylüyorum, irşad ediyorum diyemeyiz. Çünkü bir belli bir metodolojisi var, belli bir usulü var. İnsan ona riayet etmezse yapacağım derken yıkar. Kaş yapayım derken göz çıkarır. Ve o insan inadı pekişir ve yanlışta ısrarı artar. Bunda vebali bize olur. Dolayısıyla zarar verecekse nasihat etmemek gerekir. Dolayısıyla böyle doğrucu Davut edasıyla ortaya çıkıp kırıp dökerek insanlar arasında e, kin ve nefret tohumları ekerek doğru bir amaca varamayız. Üçüncü düstur. Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Onun refine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefse emmarene ve hevai nefsine adavet et, ıslahına çalış. O muzur nefsin hatır için müminlere adavet etme, etme. Evet bu da çok mühim bir düstur. Adavet etmek istersen, yani insanın yapısında oluyor bazen düşmanlık etme tarafı var. Böyle bir insanın yapısında var. Dolayısıyla illa adavet edeceksen, kalbindeki adavete adavet et. Yani bizzat o düşmanlık hissine düşmanlık et. Onun rehfine çalış. Yani kendini bundan kurtarmaya çalış. Adeta bir virüs gibi iç alemine girmiş. Senin manevi vücudunu sarsan bu dehşetli hastalığa karşı kin ve nefret ile muamele et ve onun rehfine kaldırılmasına çalış, çabala gayret et. Evet. Çünkü adalet hissi hem aile içinde, hem aileler arasında, hem toplumda, hem memleketler arasında çok e, yıkıcı bir davranış modeli olarak karşımızda. Dolayısıyla ne yapıp edip bu adavet duygularından kurtulmaya çalışmak lazım. Bu hem şahsi, hem ailevi, hem memleket çapında, hem uluslararası çapta çok önemli bir e, vazife her birimize. Onun için insanın bu adavetini hedef alıp, bu adavetini eritip, Öldürüp söndürmeye çalışması gerekiyor. Yani adavete en layık şey adavetin bizzat kendisi. Hem en ziyade sana zarar veren nefse emmarene ve nefsin nefsine adavet et ıslahına çalış. Diğer taraftan insan niye adavet eder? Kendisine zarar verdiği için birisine adavet eder. İnsana en çok zarar veren şey ne? İnsanın bizzati kendi nefsi. Nefse emmare. Yani kötülüğe sevk eden nefis, nefsin vasfı bu zaten. Dolayısıyla insan nefsine karşı sürekli teyakkuz halinde, alarm halinde olmalı. Onun nereden, nasıl bir şekilde bizi yoldan çıkaracağının hesabını yapmalı. Ona karşı tetikte olmalı. En zararlı düşman o. Niçin en zararlı düşman o? Çünkü bu düşman içeride, içimizde. İçeriden hücum ediyor. Bazen öyle farklı bir şekilde, geliyor, sağımızdan yaklaşarak bize hoş görünerek, bize sevimli görünerek masum bir kılıf içerisinde zaman zaman nefis karşımıza çıkıyor. Bizi yoldan çıkarabiliyor. Ebedi hayatımızı mahvetme derecesinde bir tehlike oluşturabiliyor. Onun için Peygamber Aleyhisselam öyle ifade etmiş. Sen en zararlı hasmın sinendeki nefsindir. Bundan daha dehşetli bir düşmanımız yok. Dış düşmanlar bizi en fazla öldürürler, şehit oluruz. Fakat biz nefsimize karşı mağlup olduğumuzda ebedi hayatımızda kaybederiz. Dünyevi hayatımızı da zehir ederiz. Evet, dolayısıyla insan ilk evvela düşman arayacaksa nefsini araması lazım ona karşı. Barış kabul etmeyen, oldukça sert ve tetikte bir hasım olarak bakmamız gerekir. Evet, hevâ nefsine davet et. Nefsin işte şeriat mizanlarına gelmez, Kur'an'ın prensiplerine uymaz heveslerine, arzularına davet et, ıslahına çalış. O muzır nefsin hatır için müminlere haddiyet etme. Bu önemli. Yani nefis bu kadar muzır bir şey. Bizi yoldan çıkarmaya çalışıyor. İşte o nefsime dokundu diyerek bazen mümin kardeşlerimize karşı kin ve nefret duyuyoruz. Aslında bir de düşmanın sevmediği, yani düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça bize dosttur e, prensibiyle bakıldığında. Muzur nefsin şunu sev dediği zaman mutlak haline bir muzurluk olduğunu, şununla düşmanlık et dediğinde de mutlak yine bir muzurluk olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Nefsi muzır olarak telakki edip ondan gelecek her türlü muhabbet ve adavet davetini güzelce değerlendirmek ve makul hareket etmek esas oluyor. Eğer düşmanlık etmek istersen kâfirler, zındıklar çoktur onlara davet et. Buna rağmen yine insan hızını alamadı nefsine düşmanlık karşısında. O zaman ila düşmanlık edecekse düşmanlığı hakikaten o kadar çok kâfirler var ki, zındıklar var ki, insanları yoldan çıkaran, cehenneme sürükleyen insanlar var ki. Onlara karşı adavet edip, onlardan gelen tehlikelere karşı koymak, Onların kullandığı silahları etkisiz hale getirmeye çalışmak, gayret içerisinde olmak gerek. Düşmanlığın gereği de bu. Evet. Üstad Hacidleri bir yerde öyle bir ifade kullanıyor. Ehl-i Adavet diyor. Ehl-i Adavet ehl Kin. Mizacı bozuk çocuğa benziyor. Hani bazı çocuklar vardır. Bahane arıyor ki ağlasın. Her vesileyle bir bahaneyle ağlama emelinde. Mizacı bozuk bu çocuk gibi ehl-i Adavet de yani her vesileyle düşmanlık, kin ve nefret, davranış modelleri içerisinde olan insanlar da aynı durumda. Yani bir fırsat kolluyor ki adavet göstereyim, kızayım, küseyim, darılayım, bağırayım, çağrayım. Evet. Halbuki aslında sevmek için bahane arayan insanlar olmalıyız. Çünkü sevmek o kadar makbul bir şey ki bir müminin bir mümini sevmesi kadar Cenab-ı Hakk'ın hoşuna giden çok az vasıf var. Tabi bir mü'mine karşı adaveti de Cenab-ı Hakk'ın e, gadabını celp edecek kadar büyük bir çirkinlik. Böyle baktığımızda bizim e, can adeta fellik fellik şu insanın nesini sevebilirim diye araştırma yapmamız gerek. Ve ondan ona karşı da bütün kusurlarını görmezden gelecek, e, örtecek örtülerle e, mukabil etmemiz gerek. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Yani sevmeye, en çok ne sevmeye layıktır? Sevgi sıfatının kendisi. İyi ki sevmek gibi sıfatımız var. Evet. En çok sevecek şey bu sevme sıfatıdır başta. O sıfatla çünkü başkalarını da seviyoruz. Öyle de adavet hasleti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Düşmanlık haslet öyle çirkin bir şey ki, İlk önce bu çirkin adalet duygusunu, düşmanlık duygusunu ortadan kaldırmak gerek. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Yani muhatabımızı, mümin muhatabımızdan bahsediyoruz tabi burada. Mağlup etmek istersen, yani onun inadını kırıp hizaya getirmek istersen, Fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Sana fenalık mı yaptı? İyilikle karşılık koy. O taş attı, sen gül at. Evet. O hakaret etti, sen iltifat et. Tarzında. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezahür eder. O düşmanlık etti, sen de düşmanlıkla karşılık verirsen onun taşına karşı taş atarsan, küfrüne karşı küfürle karşılık verirsen husumet katlanır, artar, kabarır, köpürür iki taraf içinde. Zahiren mağlup bile olsa kalben kim bağlar? Yani o insanı mesela mağlup ettiniz, susturdunuz, cevap veremeyecek hale getirdiniz tenkitlerinizle. Mağlup bile olsa zahiren kalben kim bağlar? Ama onun kalbinde kini artar, artmaya devam eder. Adaveti idame eder. Adavet kökleşir, devam eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder, sana dost olur. Fakat da kötülük etti sen iyilikle karşılık verdin, o kötülük etti, sen iyilikle karşılık verdin. Bu insanda madem ehl birçok güzel vasıflar var, onun düşmanlığı küçüdür. küçülmezse de büymez hiç değilse. Bir dostluk çaresi kapısı sürekli açık bulunur. Dolayısıyla yol budur. Muhatabımız kötülük de etse, o bizi kırsa da bizim onu kırmamamız lazım. O bizi incitse de bizim ona incinmememiz lazım ve onu incitici sözler söylemememiz gerekiyor. İde en tekram <gülüyor> telkerim el melekte, ve in en tekram telleyim el temerrrede. Hükümünce müminin şeyini kerim olmaktır. Evet, bu da min bir e, hüküm cümlesi. İde en tekram telkerim el melekte. Birisine ikram ettiğiniz zaman onu kazanırsınız. "Moin ente ikramt el le'ime tamrida." ikram ettiğiniz insan alçak bir insansa onun alçaklığı artar. Tarzında hüküm var. Buradan hareketle özellikle ilk e, kısımdan hareketle müminin şeyini kerim olmaktır diyoruz. Yani mümin'e yakışan müminin gereği, imanın gereği kerim olmak, ikram sahibi olmaktır. Nezakettir kavl Kibarlıktır. Evet. Böyle davrandığımızda muhatabımız bu iltifatla, ikramla inşallah gönlü kazanılacak bir insan olur. Senin ikramınla sana musahkar olur. Evet. Senin kazanmış olursun o insanı. Dostun olur. Zahiren lehim bile olsa... İman cihetinde kerimdir. Yani beytin ikinci kısımda eğer lehim bir insan, alçak bir insansa ona ikramınla onun azgınlığı artar anlamında bir şey vardı. Fakat mümin kerimdir. Çünkü kalbinde iman var. İslam var. Dolayısıyla iman cihetinde kerimdir. Her ne kadar bazı vasıfları, hataları, hareketleri varsa da hoşumuza gitmeyen İman cihetindeki kerimdir. Dolayısıyla mümine yapılan iyilik, ihsan, ikram mutlaka karşılığını bulacaktır. Evet fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın fenasın desen fenalaşması çok hukubulur. Bu önemli bir. Yani bir insana iyisin demekle, yani iyi yönlerini e, parlatmakla, göz önüne getirmekle, görülebilir hale getirmekle o insan iyi olma potansiyelini harekete geçirebiliriz. Fakat iyi, iyi adama fenasın fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Diğer tarafı bir insanı sen ne berbat adamsın ne kötü insansın dediğiniz zaman bu insan battı balık yan gider edasıyla ben zaten adam olamam deyip fenalığı kabullenecek ve artık bir ömür fena bir insan olarak karşımıza çıkabilecektir. Bu önemli bir mesele. Öyleyse i̇zâ, ve izâ merru billâhvî merru kirâmeh, evet bu bir ayet-i kerime, bir kötü söz, boş sözle karşılaştığınız zaman Kerem'le geçin, yani büyüklük edasıyla geçin, yani bulaşmayın, siz onun seviyesine düşmeyin anlamında bir ifade, müthiş bir ifade. Bu Cenab-ı Hakk'ın emri. Dolayısıyla biz nefsimizin evrinde değil Cenab-ı Hakk'ın emrini dinleyeceğiz. Cenab-ı Hak böyle diyor, bir kötülükle karşılaştığınız zaman ona cevap verin demiyor. Başınızı eğin. Keremle, nezaketle, nezahetle geçin, gidin diyor. Evet. Ve tafu ve tasfahu ve tağfiru fe inna Allah rahim. Eğer affederseniz affetmekten öte safla. Yani hiçbir şekilde gönlünüzde ona karşı bir incinmişlik bile koymadan hoşgörüyle geçerseniz ve ve onu başkalarına anlatmayıp üstünde kapatırsanız ne kendisine yüzüne vurmak ne de başkalarına atmak tarzında girmeden yüzü tamamen kapatıp perdeleyip perdelerseniz فَاِنَّ اللّٰهِ rahim الرَّحِيمِ Şüphesiz Allah gafurdur rahimdir. Yani Allah da kufranı sever. Allah da şefkat ve rahmet sahibidir. Ne demek? Yani siz affederseniz Allah onu da affeder ve böyle güzel bir vasıf sergilediğiniz için sizi de affeder. Dolayısıyla affedin ki affedeyim manası da var bu ayeti kerimede ve cenab Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmak e, diye bir terim var. cenab Hakk'ın ahlakı gufrandır. yani kötülükleri setretmek, kapatmaktır. Siz de böyle davranırsanız Allah'ın bu ismine ayin olmuş olursunuz. Bu da cenab Hakk'ın e, güzel esmasından bir güzel nakış almak e, aynamıza, kalp aynamıza anlamına geliyor ve rahim, yani rahmetli şefkatle muamele etmekle, yani Cenab-ı Hakk'ın e, azam isimlerinden olan e, rahim e, vasfına bir aynalık etmiş oluruz. Bunun güzelliğini yaşarız. Bu iki vasfın e, alemimize yansımasıyla iç alemimiz de gülüstana döner ve muhabbet ve kuvvetteki zevk ve lezzeti tatarız. Evet gibi desatiri kutsi, Kur'aniye kulak ver. Kur'an'ın kutsi düsturlarına, prensiplerine kulak ver. Saadet ve selamet ondadır. Şahsi hayatımızın, toplum hayatının selameti, saadeti ondadır. Bugün burada son verelim. Daha sonra devam etmek üzere inşallah. Subhaneke la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimun hakim ve ahiru davanen hamle rabbil alemin fatiha